İtibar haber. Elhamdülillâh lezi hedâna alihazâ ve mâkünnâh nehtediyelâ ula alhedâna allâh. Ve mâ tevhîkî u'at-ı sâmi illââ billâh lequad jââeturusulü Rabbinâ bihaqq. Sallu alâ Resulü'l-lâh Muhammed, Allah'u sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu alâ Muhammed, Allah'u sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu Muhammed, Allah'u aleyhi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من نفسات الشياطين أعوذ بك ربهم يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم في سبيل الله فاقلتم إلى الأرض من بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل لاخر الآيات صدق الله العظيم ve Rabbil la ve la azim. Allah Teala, yeni yılımızı mübarek eylesin. Hicri yıl başına erişmiş bulunuyoruz. muharrem Şerife girmiş bulunuyoruz. Allah Teala ve tekat Hazretleri tüm yılımızı hayırlarla feth eylesin, bu sene tüm ümmeti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem şerleri def yılımızı, İslam'ın ilerlemesine, Müslümanların selamete çıkmasına vesile eylesin. dünyada şirkin ve küfrün son bulmasına vesile eylesin. Amin. Bu mübarek günlerden, gecelerden haberdar olmak çok önemli bir iştir. Günüden gecesinden kafir olan insanlar, hasir olan insanlardır. Dünya ahiret zarara düşen insanlardır. Kâinatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Hicret etti. Ne için hicret etti? Din için. Mekke'de evi vardı. Yeri yurdu vardı. Doğduğu büyüdüğü değil mi? Kaç yaşına kadar? Elli küçüğü yaşına kadar. Yaşadığı Elli üç yaşına kadar. Yaşadığı bir doğup büyüdüğü ve elli üç yaşına kadar yaşadığı bir yerden koptu Gitti.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 Bunun da şekilleri var, işte elle var, dille var, kalple var, şair, türleri var. Ancak o zamanki farziyet şu anda kal, kalmamıştır. Dememizin sebebi nedir? Çünkü o o zaman hizmet etmeyenlere çok büyük azaplar ve tehditler varid olmuştur. Birçok antik erimelerde Allahu Teala ve ders azıtları hizmeti terk edenleri zemletmiştir stardınnallazîne kâlû kâlû kâlû nefislerine zulmederek ederek yaşa yaşayacakları yere Medine-i Nevvere'ye Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına civarına komşuluğuna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 siz cahin, kafil kalmış orada melekler diyorlar siz neredeydiniz onlar diyorlar künnâ müstafâ fînâ e biz Ebu Cehil'lerin elinde kaldık Ebu Leheb'lerin hakimiyeti içerisinde Übeyb'li Halef'lerin Velid ibn-i düzeninde biz ne yapabilirdik İslam'ı nasıl yaşayabilirdik namaz kıldığımızı bile gösteremiyorduk şimdi de böyle müesseseler var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 Veyahut bize iş veren adam da namazımızı yasak edebilir. Boykot diye bir şey yok. Bak şimdi Birleşik Arap Emirlikleri vesaire devletler, Suudi Arabistan, Danimarka'yı boykot etmiş öyle mi? He, Danimarka'yı boykot etmiş. Niye Danimarka'yı boykot etmiş? O CNN Bici kanalındaki e, kurban bayramında çıkan Türkçe altyazıyla, Türkçe altyazıyla çizgi filmdeki efendim... E, Orta Doğu'nun salakları, Muhammed'e mi hala inanıyorsunuz haşa ve kella yazısı Danimarka'da olmuş ve eşortmanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve karikatürleri basılmış haşa, eşortmanlar da hakaret ediliyor ve bu ülkeyle bu kadar Suudi Arabistan'da çok büyük ticareti var, şimdi Suudi Arabistan bunu kaldırmış elçisini çekmiş, Birleşik Arap emirlikleri böyle yapmış, e tamam da e yani biz de aynı Türkiye'de aynı durumdayız, Türkiye'de öyle kurumlar var, öyle müesseseler var, öyle firmalar var Bunlar İslam'a hakaret ediyor, bizden kazandığı parayla peygamberimize hakaret ediyor. Adam bir aylık karını İsrail'e bağışlıyor. E bugün bize böyle mi geldi? Bizde hiç mi gayret yok, Allah din gayreti yok? Adam da böyle İslam düşmanlığına sarbediyor, ediyor, kar diyor. He, gidi, bir buçuk milyar İslam alemi suğurlu tüketici olsa, İslam din kuran düşmanlarını boykot etse bunlar hepsi düşer mi? düşer. E çünkü bunların işi gücü ekonomi. Ekonomileri bozulduğu anda bunlar tamam ediyorsanız dikkat edeceğiz derler. Ama bizim Müslümanlarda o bilgi, o şuur yok. Adam diyor ki bunun malı daha kaliteli. E bunun malı daha kaliteli tamam Müslümanlar da inşallah o rekabete girerler, o kaliteyi tuttururlar inşallah ama tutturamasa bile biraz az kaliteli olsun. Ne yapalım yani şimdi? Adam ona dikkat ediyor. Sen ne dikkat etmiyorsun? Ya, adam ona dikkat ediyor. Onun için melekler ne diyorlar? Siz neredeydiniz ya, İslam'ı yaşamadınız? Onlar diyorlar, müsrat, filan, Ebu Ceylin elinde biz ne yapaydık? Yapamadık, İslam'ı yaşayamadık. Kalu melekler, melekler bilmiyor mu? Allah'ın mülkü geniş değil miydi? İslam'ı yaşayamadığınız yerden kaçaydınız, göçeydiniz de, İslam'ı yaşayacağınız yere hicredeydiniz ya... Onlar apışıp kalıyorlar. Ne diyecekler meleklere? Tam canları çıkarken. Hevle mevam cehennem. sana onların diyor gidecekleri barınakları sığınakları cehennemdir. Ne kedi ölüyor adam? Müslüman ne cehenneme gidecek diyor Allah. Resa etmasıyla ne kötü yerdir cehennem gidilecek yer olarak? Orayı mı buldun gidecek yer olarak? Ha illa'l mustada'fin min ar-rijal wan-nisaa'i wal-wildan la tastati'uun hiletan wa la sabila ancak yaşlı adam Kadın zaten kadın genç yaşlı fark etmez kadın güçsüzlüğün sembolüdür zayıftır yani Bir de çocuk aciz medineye hilete çare bulamıyor yol imkanı bulamıyor yaya gidilmekte zor fevla ga maşallah Onları ben affettim demiyor. Onları benim affetmem umulur. Onlara da umulur diyor. Umulur diyor. Ama Allah'ın umuluru nedir? Kesindir. Kerem sahibi tama verdi mi, ümit verdi mi, boşa çıkarmaz tabii. Dolayısıyla kesin olacaklar. Ve kâh'nullâhu ve fûrur Allah günahları bağışlayandır, kullarına çok acıyandır. Yoksa günahkar oldular ama bunları bağışlarım diyor. Çünkü bunlar güçsüzlükten çıkamadılar. Yola çıkamadılar.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 Ve zenginlerin çoğu muhacirdir. Çünkü Allah diyor ki, Allah için yeryüzüne hizmet eden, yeryüzünde ne bulacak? Geniş imkanlar bulacak diyor. Hizmet zenginlik sebebidir. Hatta bir sonra gelenler şimdi ayarı kaçırmışlardır ayrı davranıyor ama babaları ataların için gelmiştir. Adamın ismini değiştirmeye kalkıyorlar değil mi? Mezar taşını değiştirdiler değil mi? Bulgaristan'da da 10-20 sene evvel biz de duyduk. Ne olaylar olduğu Yeniden 10-20 sene evvel bile gelenler oldu. He ama... Kimisi için geldi, kimisi başka bir niyet için geldi. Buradan mü mühim olan nedir? Niyettir. Yani Allah için gelmektir. Mesela Medine-i bütün millet hicret etti. Bir adam vardı. Hiç hicret edecek tipte de değil idi. Bir de baktılar Medine. Ye. Efendim o adam hicret etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber geldi felancı hicret etti. Sorun ona bakalım niye icret etmiş. Herkese niyet soruluyor. Gel derdediler sen yani şöyle. ...şuurlu bir Müslüman değil... veya da hicret etmesi umulan bir tip değil... ...sen niye hicret ettin? ...dedi falan karıya aşıktım dedi... ...o kalktı Müslüman oldu hicret etti... Ben Mekkedar geldi dedi... Ha, ...o zaman herkese dediler ki Allah ve Resulü'nün muhaciri... ...onun adında taktılar... ...falan karının muhaciri diye... ...o öyle damgalandı yani... Ha hicretinde... ...sebepler vardı... ...herkes adamını bulur... <gülüyor> ...birisi geldi... ...hicret etti Medine'ye haber geldi Resulullah...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 Ta, yani el -el -ruh, -el ruh ruhu bulur yani adamın ruhu ruhuna ısındığı adamı dünyanın neresinde olsa gider bulur bir cemaatte yüz tane mümin otursa bir tane münafık olsa kapıdan bir münafık girdiği zaman doksan dokuz müslümanın yanına gitmez o münafığı nereden bulur onun yanına oturur Hadi şerif böyle buyurur. bir mecliste yüz tane gavur olsun münafık bir tane işlerinde müslüman olsa bir müslüman girdiği zaman doksan dokuz gavuru seçer gider o müslümanın yanına oturur bunlar ruhların e, hallerindendir hasselerindendir, duygularındandır, hislerindendir. Bu itibarla hicret edenin niyeti sorulur. İnne vel amalu bin niyati Bukhari'nin ilk hadisi. Bütün ameller neye göredir? Ömer İbni Hattab ravisidir. Bukhari'nin ilk hadisidir. Bütün ameller niyetlere göredir. Ve innema likullimri maneva. Herkes ne alır? Men kâne Allah'ı ve Resulî. Allah'ı ve Kimin hicreti Allah için, din için, peygamber içinse Şuraya da Allah için, din için gibi ilim öğrenim diye gelen hizratü mübarek olsun, onun icretini Allah peygamber kabul eder. Ve mencehend hizratu ila dünya yucibuha, yankihuha. Ama bir kimse hicret eder, derdi niyeti kâlesi nedir? Dünyalık maddi menfaat kazanmak, itibar kazanmak, tanınmak, şöhret olmak, insanlar yanında itibar olmak, çevre edinmek, o çevreyi kullanmak. Veyahut efendim bir kadın onun nikahlamak, onun babasına kardeşine hacı hoca gibi görünmek, müftünün kızını almak için ön safta kılmak. Efendim o zaman onun hicretini olur. Onun hizmeti neye hizmet ettiyse ona sayılır. Paranın muhaciridir, hükbenin muhaciridir, riyasetin muhaciridir. Öyle miydi? Namaz kılıyorlar. O bürokratlar, bürokratlar namaz kılıyorlar.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 Ya bakan teftişte görsün ki seccadenin ucu sarkıyor ya. Yani. Bende namaz diyeyim biliyor musun? Bakan değişti mi? Hemen seccadeler metçadeler kalkıyor. Adama göre değişiyor. Onun için hicret bugün de devam ediyor. İslam'ı yaşayamadığın ortamdan yaşadığın ortama geçiş hicrettir. Kılamadığın yerden kılıldığın yere geçiş hicrettir haramdan sakınana Allah her dardan çıkış kapısı açar Ve rızkım ne olacak beklemediği yerden rızkını yollar diyor ama seni de biraz imtihan eder mi eder en sevdiği peygamberini bile aç bırakmadı mı susuz bırakmadı mı uykusuz bırakmadı mı hicreti anlattık size geçen sene hemen bir sene olmuş hemen bir sene olmuş daha geçen gibi aklımda hicreti anlattık size sevir mağarasında yollarda neler çektiklerini anlattık size iki haftada Medine'ye gidişleri ayaklarının mübarek yaramları içinde kalmalarını anlattık size bir peygamber bile bu kadar çekiyorsa sen ben hiç imtihansız cennet mi bekliyoruz ama Allah söz veriyor hicretin zorlukları olur peşinden çok genişlik bulur ve Allah için bir şeyi terk ederse Allah daha iyisini ihsan buyurur o işten ayrıldı bir ufak sıkıntı çeker Allah büyük zenginlik verir orada 40 sene memur kalacakken Allah ona bir iş verin, orada ilerler çok cengiz olur. Ne bu? Ve ya rüz'ün beyti Muhayyın ve resulü Kim Allah peygambere hizmet düşün evinden çıkarsa sahabe ikramda 90 yaşına idi baktı ki hicreti farz eden hizmeti terk edenleri zemmeden ayetler nazil oldu Medine'den haberler geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne çektikilere gizli gizli konuşuyorlar o zaman böyle sohbet yok. Hemen oğullarına dedi ki... ...çabuk beni Mekke'den çıkarıyorsunuz... ...ben Mekke'de duramam... ...bir ölürsem yandım dedi... ...ayete bak... ...dediler baba sen 90 gelmişsin... ...e ne olacak dedi... ...sizi niye yetiştirmişim... ...salları kurun dedi... ...sallan beni çıkartın dedi... ...Mekke'de duracak hal yok dedi... ...o vaziyette... ...tenime kadar geldi ki... ...ömre mescididir orası... ...ama o zaman uzak tabii şimdi... ...arabayla gidiyoruz oraya... Ya, ...ya bayağı yol var... ...Kabe'den oraya... ...oraya gelince... Ölüm meleği geldi. Tüm mevdürü gül mevd. Ama madem ki evinden çıktı diyor. Yolda ölüm yetişti. Fekat vekâ ecruhu alallah. Şimdi Mekkeliler bunu kaçanları sonra duyuyorlar. Bir de haber alıyorlar falanca gitmiş. Hemen yolda yakalayalım, öldürelim, açalım, geçelim. Evini yağma edelim, malını alalım. Hicret edene çok kızıyorlar. Hemen peşine düşüyorlar. Bunun da öldüğünü haber alınca. Oh dediler. Medine'yi göremeden peygambere de yetişemeden öldü. Oh oldu. Dediler. Medine'deki sahabeler de haber aldı. O zat için. Geldi tenüme kadar çıktı öldü. Onlar da dediler eyvah yazık oldu. Sevabı batıl oldu. Niye bu kadar geciktirdi? Zamanında niye gelmedi? Onlar da böyle dediler. Ama Allah ne buyurdu? Mevla buyurdu ki madem benim rızam için evinden çıktı. Yolda ölüm yetiştiyse onun sevabını vermek bana düşer hiç kimse konuşamaz. Ve mükafatı sabit oldu. Bu ayetten yola çıkarak tefsirler ruhul beyanda geçiyor. Efendi azlerimizden kaç defa dinledik ki, hafızlığa başlayıp bitiremeden ölen, ahirette hafız çıkar. Zikir dersi alan senelerce tamamlayamadan ölen vazifesine devam edenler bitirmiş olarak mahşere çıkar. İlim, ilim çalışan iltihafsil eden, efendim hoca olamadan ölse mahşere hoca olarak çıkar. Çünkü o niyette yola başlamış. E demek ki Hicret bu kadar önemli bir vazifedir. Onun için biz bu hicreti kendimizde değerlendirelim, uygulayalım. Bize düşen hicret nedir? Bunu sorgulayalım. Ne yapmamız lazımdır? Şimdi bizim ne yapmamız lazımdır? Allah yoluna çıkışlar hicrettir. Bazı nasihatlara gidiş hicrettir. Bir insana İslam'ı anlatmak için yolculuk yapmak hicrettir. Din için bir adım atmak hicrettir. Men bir bi dini min ardın la ard. Bir yerden bir yere diniyle kaçan, dinini kaçıran, İslam'ı yaşamak için, fedakarlık yapan, şu anda öyle kardeşlerimiz vardır. Bir yerden bir yere bir adım attın. Ama niçin attın meselesi vardır? Din içinse, ister cebel Cenne, bu kişi cenneti kendine vacip kılar. Allah ona cenneti vacip etmiştir. Ve kâne rafiqa ibrahim'e Muhammed muhammedin habibillâh aleyhümme salâtü Vesselam, cennette kime komşu olur? İlk hicret yapan İbrahim Aleyhisselam. Ne yaptı İbrahim Aleyhisselam? Babil'den Memrut'un topraklarında, hakimiyeti bölgesinden hicret etti. Şam-ı Şerife. İmmim hacirun Rabbi. Ben Rabbime hicret ediyorum dedi. Çıktı. Ya. Onun için İbrahim Aleyhisselam'a komşu olur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'den hicret etti. Resulullah'ın da sallallahu aleyhi ve sellem Gelin için adım atanlar komşusu olur. Onun için biz size bu sohbetlere gelirken yapacağınız niyetlere ilaveten bir niyet daha öğretiyoruz, ekletiyoruz. O da nedir? Allah'ımızın razı olduğu meclislere hicrettir. Allah için, af olmak için, ilim tahsili için, İslam'ı öğrenip öğretmek için geldiğiniz şu meclisler ve adım atışınız da hicrettir. Ama bunlar hep niyet ister, şuur ister, bilinç ister. Buraya Dol boşallan olmaz. Ama bunlar hep şuur ve niyettir. Allah niyetimizi salif etsin, hadis etsin, amellerimizi Salih etsin. Böylece bizleri yolunda hicretlere muvaffak etsin. Amin. Biz ilim tahsili için Rize'ye gittik. 12 yaşımızda. İlim tahsili için gitmek nedir? Hicrettir. E baktın burada okuyamıyorsun. Ne yapacaksın? Anan baban şımartıyor seni. E alel ilme illa bisiddetim. Altı şey olmadan hoca olamazsın. Ha şimdi olursun. Şimdi birkaç yerden diploma alırsın. Profesör, doçent olursun. Ama ehli ne üzere güzel alim olmak istiyorsan altı şartı var. Zekain kafan çalışacak. Kafası çalışmayan na, hiçbir şey kar etmez. Ve hırsın istek olacak. Ne kadar zeki olsan, isteğin yoksa okuma ha, kafana bir şey kalmaz. Rıstkı Sabrın olacak. İsteğin de var ama sabır yok. Bir ayda olmuyor ya bıktım be. Gidiyor. Na? Ve bulgatit. Geçinecek kadar para olacak. Niye? Çalışmaya gidersen hem çalışayım hem okuyayım yine ilim tahsil edemezsin. Vakit süre olacak. Ondan sonra gidersen hoca efendine var. Beni bir ayda hoca edeceksin. Ne yaparsan yap. E hocasını bir ayda ne yapar? E yarım hoca yapar. Can yakarsın. Başka bir şey olmaz. Din yıkarsın. Bir şahidi üstü Bir de hoca olacak. Bir adamda beş şart olsa da hocası olmasa yine ilim sahibi olamaz. bunlara bir şart daha eklemişler. Nedir o? Sefer, hicret. Allah yolunda, ilim yolunda ne yapacaksın? Hicret edeceksin. Çünkü evinde kimse adam olamamıştır. İlla bütün alimlere bakarsanız ilim için sefer etmişlerdir. Hicret etmişlerdir. Allah da onlara büyük ilimler vermiştir. Ve hakikaten hicret edenlere de Allah çok geniş imkanlar vermiştir. Bunlar hicretin esaslarından. Okuduğum ayet gerimesinde estağidimle ya yüllezine amın. Ey inanmış kullar. Efendimiz Hazretimiz bu ayet senelerce okuduğunu ben bilirim. Niçin okurdu bunu? Her pazar emri bir marfa çıkın, sohbete gidin, camileri, kahveleri her yeri dolaşın. İnsanlara ne yapın? Vaz edin, köy köy gezin. Hakikaten de bu emri tutanlar olmuştur. Senelerce bizim de bulunduğumuz cemaatler, bizim tarz çocukluğumuzdan beri, senelerce böyle, haftalarca çıkılıp memleket gezilmiştir. Ne anlatılacak millete? Gelin şurada konuşalım. Bak Allah'ımız bize İslam gönderdi, kitap gönderdi cennet var, cehennem var, ölüm var, ahiret var böyle bir şeyler anlatmak lazımdır ne oldu size Allah yolunda çıkın evinden çık camiye git, cemaata git sohbete git, ilme git, vaaza git masata git hicret et, dendiği zaman yere çakıldınız, dünyaya meylettiniz ben şimdi buranın havasına alışın, giderim orada iklim değişikliğinde hasta olurum diyorsun. Yok efendim bir pazarım var. Bunda da çoluk çocuk yatacağım dinleneceğim diyorsun. Nasıl? Sohbete gitmiyorsun. Emni gitmiyorsun. ilme gitmiyorsun. İslami faaliyetlere adım atmıyorsun demektir. İslam için ne yapıyorsun yani? Ya bil bile hayati dünyam Yoksa siz ahireti bırakıp da dünyayı mı seçtiniz? Dünyaya mı razı oldunuz? Tamam hayatı dünya fil İlla kalim. Ahiretin yanında dünya nedir? Yaşantısı nedir? Süsü nedir? Sarayı nedir? İlla kalim. Pek azdır. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Me'l fil ahire illa kema ce'alu ahadukum isba'hu fi yem fe'l yan kurdu Ahiretin yanında dünya nedir? Sizin birinizin parmağını denize batırması gibidir. Kaldırsın da baksın ki denizden ne almıştır? İşte ahiret sonsuz okyanuslar gibidir dünya ona batırdığın bir parmaktan kaldırdığın su kadar bile değildir hayat bitmiştir ölüm kapıya gelmiştir bizden daha sağlıkları daha imkanları bak kabirlerde yatmaktadır yakında biz de ölmek üzereyiz ölümümüz yanaştı Allah için ne yaptık din için ne yaptık İslam için ne yaptık ne harcadık malımızdan canımızdan ne fedakarlık yaptık şu İslam yayılsın diye bunu sorgulamak zamanıdır. Bugün hicri yılbaşıdır. Hicretin anlamı var, manası var. Kimse keyfinden evini, barkını bırakmamıştır. Ama bugün bizden evini bırak, yurdunu bırak, işini bırak denmiyor. Bir namaza gel deniyor, gelen yoktur. Bir ilim meclisinde oturalım, dertleşelim diyelim, gelen yoktur. Bu insanlara gidelim, bir şey anlatalım desen, gelen yoktur. Bu ne olacak? İllaten gör Allah yolunda çıkmazsanız bu geneldir. Efendimiz buraya hep genel manalar vermiştir. ayet kelimelerin kerimelerin iniş sebepleri hususidir, hükümler umumidir. Hiçbir zaman bir ayetin bir sebeple inmesi onu o hadiseye bağlı kılıp da hükümsüz bırakmaz. Kıyamete kadar ayetler okunur ve o ayetlerin hükmü herkese uyarlanır. Bugün de bu ayet bize okunuyor. Siz Allah yoluna çıkış yapmıyorsunuz. Allah yolunda gayret göstermiyorsunuz. Eğer yapmazsanız bu misyonerler Kapı kapı dolaşıyor İncil dağıtmak için. Bizim millet kendi memleketinde dinden İslam'ı yaymak için faaliyet göstermezsen gelir seni evinde İslam'dan uzaklaştırır. Ve uzaklaştırmaktadır. Aşırmak namazı sulandırmaya kalktılar. Namaz kadınlar açık kılacak. O sonra erkeklerle beraber kılacak. Bir safta kılacak. Bir tane yazar da diyormuş ki, efendim ya bilmiyorum hükmünü ama secdeyi de kaldırsalar acaba ayakkabı sorunu da olur kadın erkek Ayakkabısını çıkartmadan da girer çıkarlar daha iştirak olur camiye. E şimdi bu nedir? Eski sahtekar peygamberler vardı ya mesela. Ne dedi? İkindiği kaldırdım sizden. Ey benim ümmetim dedi mesela. Ben onları anlattım size sahte peygamberler sohbetinde. Öbürü şeydeyi kaldırdı. Ya kardeşim dedi de bir eğilmeyil kafanıza toz bulaşıyor dedi. Ya ben sizin peygamberiniz olarak şeydeyi kaldırdım dedi. Tuley Hamidi. Tuley Hatelesedî. Böyle sahte peygamberler çıktı mesela. İşine gelen öbür işçiyi serbest etti kendine göre bu da soruyor acaba diyor secdeyi kaldırma imkanı var mı diyor ya secdeden sebep halı seriliyor biliyor musun halı serilince de ayakkabıyla giremiyormuşlar nasıl yapacak diyor acaba yani bu İslam diyor biraz şey olsa da herkes katılsa diyor namaz kalktı secde kalktı o kalktı bu kalktı bunu 80-90 sene 100 sene evvel planladılar camilere böyle şeyler koyacaklar sıralar dershane gibi ondan sonra secde yok bir şey yok nameler, mameler, orkestra şefleriyle beraber, e, efendim şimdiki inci yok yönden yapacaklar. İslam'ı böyle kaynatacaklar. Bu planlar çok yapıldı ama Allah ters çevirdi planlarını elhamdülillah bu millet dine imana sahip bir millettir. Türk milleti bir sene İslam'ın bayraktarını yapmış bir millettir. Şimdi bu milletin evladına sen secdeyi, namazı bilmem neyi, Kur'an'ı çevirttireceksin. Bu Allah'ın müsaade edeceği iş midir? Değildir. Ama sizin gayretiniz nedir kardeşim? Sizin gayretiniz nedir? Allah bunu soruyor. Ne olacak? Eğer diyor benim yolumda hizmete çıkmazsanız muadibkum <gülüyor> Size çok can yakıcı azapla ceza vereceğim. Vestebdil kavmen gayrahu. Sizi değiştireceğim. Sizi yok edeceğim. Yerle bir edeceğim. Haritadan sileceğim. Esamenizi okumayacak diyor yerinize başkalarını getireceğim, geçireceğim. Tüm melaikun ve evzâlem onlar sizin gibi tembel, gevşek, İslam'a karşı efendim bu kadar e, duygusuz, e, hizmetsiz kalmayacaklar. Onun üzerine ben de Ya Rabbi, sen bizi böyle tehdit ediyorsun ya Rabbi. Biz hazır yarattın sen bizi. Helak etme bizi de. Biz adamet ya Rabbi derdi. Ne güzel dua. Hazır yaratılmışız ya Rabbi. Bizi silip süpürüp yerimize başkalarını getireceğini. Yerimize başkalarını getirmeye kadirsin. Bizi de iyi etme kadirsin. Bizi iyiet ya Rabbi. Bizi helak etme ya Rabbi Helak edeceğim diyor. "Bırak da durun onun Siz İslam'ı terk etseniz bana hiçbir zarar veremezsiniz. Hepiniz kâfir olsanız bir şey eksilmez Allah." diyor. Allah alâ kadir. Allah her şeye hakkıyla gücü yeten Allah. Aynı güce sahip duruyor. İlla Tansuruh. Siz benim peygamberime yardım etmezseniz sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda da peygambere yardım etme emri bize var mıdır? Vardır. Neyle yardım gerçekleşir? Sünnetine yardım, ümmetine yardım, dostlarına yardım, dinine yardım, kitabına yardım. Bu yardımlar nedir? Allah'ın dinine yardım değil midir? Siz benim peygamberime yardım etmezseniz. Fakat ne Allah ona mutlaka yardım etmiştir. Sizin yardımınızda ihtiyacı. Yok. Ne zaman yardım etmiştir? Sehaniyet <gülüyor> neyin? Hani o iki, iki kişinin ikincisi olarak Ebu Bekir Sıddık'la beraber kafirler onu çıkartmıştılar. İşte bu Zilhicce'nin sonunda, Muharrem'in başında şu yaşadığımız tarih döneminde zorlamıştılar, sıkıştırmıştılar. O da Mekke'yi üzüle üzüle, ağlıya ağlıya terk etmeye mecbur kalmıştı. İzma fil Hani onlar mağaradaydılar Hz. Sıddık radıyallahu ile beraber He? Mağaradaydı Arkadaşı endişelenmişti Hz. Sıddık radıyallahu anh Müşrikler mağaranın ağzına kadar gelmişti Üstüne kadar çıkmıştı Hz. Sıddık telaştan Ya Resulallah ayaklarına Baksalar bizi görecekler yakalandık diye Endişelenirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üçüncüsü Allah olan iki kişiye ne endişeleniyorsun demişti. Üzülme Allah bizimle beraber. Allah beraber olunca bütün sebepler yaratılır, asan olur. Adamların gözleri kör olur. Allah bir örümcekle iki güvercin yumurtasıyla dostlarını koru. Allah'ın yardımını çektiği güçler ne kadar silahları güçleri de olsa mağlup olur. Rezil olur, rüsvay olur. Allah'ın yardım ettiği insanlar bir örümcekle de kurtulur. Ama bu Allah'a iman etmek lazımdır. Güvenmek lazımdır. Sen hala Amerika şöyle düştü, şurası böyle düştü. Şu gavurun atomu var, bu gavurun şusu var dedikçe... ...sana yardım gelmez. Allah sana silahını hazırlama demiyor. Allah sana tedbirini alma demiyor. Al ama ancak bana güven diyor. Bana güvenirsen... ...ben seni... Her sahadan zafer Muzaffer etmeye. Kadir'im, şimdi senin Amerikan teknolojisiyle baş etmeye zahiren gücüm var mı? Şu anda İslam aleminin bütün seferberliklerini düşünelim her şeyleri bile seferber etseler. Tohumuna kadar değiştiriyor. Genetiğine kadar değiştiriyor. Şifrene kadar değiştiriyor. Bilgisayar ellerinde, Bilmem ne ellerinde, haberleşme ellerinde, dinleme ellerinde. Gökleri bütün ele almışlar. Sen yerden müdafaya geçiyorsun, adam yukarıdan geliyor sahipsiz uçaklar gönderiyor. İçinde adam bile yok. Hiç zayiat vermesin diye. O uçak tek başına kendi başına uzaktan kumandayla geliyor. İşaret edilen yeri vuruyor. Bu durumda İslam aleminin bunlara karşı direnme imkanı görünüş olarak zahirde görülüyor mu? Görülmüyor. Ama ancak burada bir şey göz ardı ediyor. O da nedir? Allahu Teala'nın manevi orduları, manevi destekleri Ha, o ordular ah o ordular. Osmanlı son zamanını yaşarken Enver Paşa döneminde melek orduları boğazı sardı bütün. Bütün boğaz melek orduları doldu. Osmanlı'ya yardıma geldik dediler. Kim gördü bunu? Ben görmedim canım ben ne? Ali Haydar Efendi babamız. Hakkıdes Allah'ım. Ruhuna okuyalım El Fatiha. Allah şefaatine nailiz. Ya Rabbi hediyemizi ulaştır. Himmetin üzerimize daim et ya. Büyük zat ya. Bu gece rüyamda gördüm. Masmavi bir su. Çok güzel. Koyu mavi böyle. Fakat içinde bir balıklar, bir balıklar. Si siyah balıklar. Atsan adamı paramparça edecekler. Dediler ki bana rüyamda Ali Adir Efendi buraya attılar. Balıklar bir şey etmedi Dediler bana. 120 yaşına yaşadı mübarek. 24 kere hapse girdi dört kere buraya idam damgası yedi sabah berat etti hep uğraştılar uğraştılar ona bir şey demediler Allah Allah. bu kadar adam astılar kestiler o durdu bütün efendi Hazretleri yetiştirdi hangi öyle büyük insan zuhuratı gördü bütün doldu melek orduları gitti Enver paşa'ya dedi ki ona aklınızı başına toplayın melek orduları hazır bekliyor yardıma geldiler dokuz şartı ilan edeceksin İslam şartları bir üç dört şart daha var efendi Hazretimiz Çok üzülüyor onları unuttuğuna. Fakat İslam şartları var buyurdu. Bu dokuz şartı ilan et dedi. Efendi baba saydı onları tabii. Ordular seferber Bekliyorlar. Emel Paşa dedi ki efendi hazretleri ben sana inanıyorum bu zuhurata da inanıyorum ama biz iktidarda görünüyoruz ama hiç gücümüz yok. Şimdi ben bunu ilan etsem beni de deli diye tımarhaneye dedi. Efendi baba döndü. Diyor ne kadar üzüldüm diyor o melek ordularını diyor, geri çekilirken gördüm diyor. Ya! E şimdi sen bu kadar düvenle, yedi düvenle baş edemezsin ama melek orduları baş eder. Ama Allah'a güveneceksin. Adam yapmış bütün atomları, bütün silahları. Düğmesi kimin elinde? Yok şimdi. Sahirde kimin elinde? Körevli bir adam var orada değil mi? İlla o düğmeye biri basacak. Peki o düğmeye basanın düğmesi kimin elinde? Aklı kimin elinde, kalbi kimin elinde? Kendi aleyine bastırır mı oraya? Kendi kafasına ters döndürü mü? En akıllı adam görüyorsun ki akıl mantık zirvede bir de diyorlar adam intihar etmiş. Benim aklım dur. En akıllı adam nasıl intihar etmiş? İşte Allah adamın aklını aldı zaman en akıllı adam kendi kafasına sıkıyor. Dolayısıyla çok da uğraşmanıza lüzum yok. Burada bir Allah'ı razı etsek her şey elimize girecek yani. Ama öbür türlü bakıyor adam karamsarlığa düşüyor. Biz bunlarla baş edemeyiz. Ve la hatta Ellerinden gelirse güçleri yeterse diyor. Sizi dininizden döndürünceye kadar Yahudi ve Hristiyanlar sizinle savaşmaya devam edecekler kıyamete kadar. Bu ayettir Bakara sure. Hemen <fasihara> Kim dinden dönerse, remudun kafir. Kafir olarak da geberirse, fela <fisara> haqqotu Dünyada da ahirette de Amelleri haptoldu, ecirleri batıl oldu, yaptığı bütün iyilikler mahvoldu. Ve malum minnasıl Hiç yardımcıları yoktu. Dünyada da akıllı. Olacak iş mi? Allah bizi imandan sonra dönmekten muhafaza etsin Allah. Allah vatanımızı iç savaştan dış savaştan muhafaza etsin. İşgallerden muhafaza etsin. Bak ne zor oldu Irak'ın durumu, Filistin'in durumu ne kadar zor ya. Ya onun için faacıyız. Emriyet güçlerine de, askeri güçlere de. Dua diyoruz. Niye bizi koruyorlar? Bizi koruyorlar. Allah da onları muhafaza etsin. Yeter ki niyetli olsun, din için, Allah için, vatan için, namus için, mukaddesat için bu vatanı beklemek olsun. Niyet bu olduktan sonra hepsi ortaktır ya. Hepsi ortaktır. Bunda yanlış anlayacak bir şey yok. Allah niyetlere bakıyor. Yani şurada huzur üzere bir şey konuşuyoruz, bir namaz kılıyoruz, bir ibadet yapıyoruz. Bak bu imkanları bulamayan nice ülkeler var şu anda. İki kişi bir araya gelemiyor. Bir bomba düşecek diye kafasına bekliyor. Bu kadar Müslüman kardeşlerimiz ne zor durumdalar ya. Allah bize bu rahatlığı vermiş. Şimdi biz Geçilip televizyonun karşısına yan gelip de film mi seyredelim yani şimdi? Hiç mi onlara anlat, hiç anlatmayalım bu ayetleri? Hiçbir dertlerimizi anlatmayalım? Müslümanların derdiyle dertlenmeyelim. Evet. İnne Allah'a manâ. Üzülme ya Ebu Allah bizimle beraberdir. Ama Hazreti Ebu Bekir yine dayanamadı. Fen zelallahu sekineti Allah Teala bir kuvve maneviye indirdi. O kuvve maneviye sekinettir. O acayip bir şeydir. O geldiği zaman...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 Kölenler de şaşırıyor. Allah, Bunlar nasıl böyle durabiliyor rahat diyor ya. Hem yani Allah manevi güç indirdi. Koyu manevi indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sıddık'ın dizlerini dizlerine değdirdi. Alnında mübarek alnına değdirdi. Oradan kendi feyzinden Hazreti Sıddık'a akıttı. Teveccüh diyoruz ona. İşte orada Nakşi tarikatının temeli oraya dayanır. O mağaraya. O hizzete dayanır. O sekinet indi. O sekinetten Hazreti Sıdka'yı. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ma'a fadalekum. Ebu Bekir. Ebu Bekir sizden üstün olmadı. Bir kez dedi, siyam vela son vela, Çok oruç, çok namaz, çok sadaka ile değil. Gerçi onlarda da hepsini geçmiş ama. Üstünlüğünün sebebi velaki bir şeyin ve karafî kalbihi. Onun kalbinde yerleşen bir şey var. Ben ona feyiz yahut, Allah'tan gelen feyizi ona akıttım. O onun kalbine giren, yerleşen feyiz sebebiyle hepinizden üstün olduk. Masabbi Teala fi Allah benim kalbime ne boşalttıysa hepsini abi Bekirin gözünde dokundu. Ne ma bütün umdetin imanı bir tarafa konsa Hazreti Sıddık'ın imanı hepsini tartar diyor. İşte Sıddık Rabbı Allah az böyle malıyla canıyla ne fedakarlıklar ne fedakarlıklar bunlara yetişilir mi ya? Hazreti Ömer yetişemedi. Sen kimsin ben kimim? Şimdi bazıları üçüncü diyorlar işte Ebu Bekir. Allah öyle denmez ha. Bazı adam çok yemek yediriyor. Çok cemet diyorlar ama Hazreti Ebu Bekir. Lan Hazreti Ebu Bekir denir mi? Gibi desen teşbite hata yok deriz. Seni kurtarırız belki. Ama Hazreti Ebu Bekir kim? Biz kimiz ya? Bizim bu zamanda nerede? Sahabe içinde yoktu. Hazreti Ömer bile malın yarısını getirdi de. Sitt Hazreti Sıddık'ı dedi ya. Resulullah da sordu, ya baba, Ne getirdin?" Getirdi? "Hepsini getirdim. Ne bıraktın? Allah Resulüllü bıraktım çocuklara." Hazreti Faruk'u sordu. O da tam güçlü sesle konuşurken sesi kızıldı "Ne getirdin?" dedi. yarısını getirebildim." Dedi. "Ne bıraktın?" "Çokca" dedi. "Yarışırı bıraktım." Dedi. Mâ mâ Bak laflarınızın arasında ne kadar fark var. Derecenizin arasında da o kadar fark var. Hiç Allah Resulü bırakandan malın yarısını bırakan bir olur mu? Ha, Hazreti Faruk'tan bahsediyoruz. Hazreti Faruk kim? Hazreti Faruk kim? Levannevadi ne bileyek? Ümer benden sonra peygamber olsa Ömer olurdu diyor. Hazreti Faruk o. Radiyallahu anhu. Ona kim yetişebilir? Ona kim yetişebilir? O bile evvel sıddık yetişemiyor. Neden? Neden? Neden? Kıdem, kıdem, kıdem. Ne demek kıdem? İlklik. Ve's-sabiqunel ez-zalun minel muhacirin vel ansar muhacirden ve ensardan öne geçenler, hayırda ileri geçenler ve ilk olanlar, ilk, ilk, hizmette ilk olanlar. İşte bu ilklik önemlidir. İslamiyet'in zayıf zamanında, garip zamanında hizmet edenler, infak edenler, para verenler, mal verenler, destek verenler, bir de parladıktan sonra, ilerledikten sonra gelenler, o ilerledikten sonra gelenlerin içinde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 Kazanabilir mi acaba? Bu kadar Yahudi ile bu kadar Hristiyanla ile baş edebilir mi acaba? Mekke müşriklerini yener mi yenilir mi acaba? Ben böyle durayım bakayım bakalım. Ne taraf yenecekse o tarafa geçerim. Böyle duranlarla ilk kıdem hakkına sahip olanlar her şeyini gözünü kapatarak harcayanlar Allah yolda. Bunlar bir olmaz. Hepsi sahabedir ve külle ve aydallahu Allah hepsine cenneti söz verdi. Ebu Süfyan'a söz verdi. Ebu Süfyan'a da söz verdi. Hazreti Muhabbe'ye de söz verdi Hazreti Hind'e de söz verdi Hazreti Vahşi'ye de söz verdi Sahabe arasında ayrım yapmıyoruz Allah hepsine cenneti vadetti ama Hepsini de eşit tutmuyoruz Ebubek Sıddık Peygamberlerden sonra En üstün insandır. Peygamberlerden sonra Ondan üstün hiçbir sahabede yok Hiçbir peygamberin sahabesi de yok Estalül veşer ibadel enbiya Neyle oldu kardeşim işte ha O hicretler kolay mıdır? Tabi öbür sahabede hicret etti. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlığına, sohbetine, beraberliğine onla zahar oldu. Hazreti Kur'an'da ona sahibi buyuruldu. Ya, Öyle ağlardı Hazreti Sıddık. <gülüyor> Bu ayet okunurken, vallahi ene sahibi o. Onun arkadaşı benim, vallahi benim derdi. Ağlardı da ağlardı. Sonra i̇ki sene yaşayabildi Resulullah'tan sonra. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah şefaatine nail eylesin. Ve Allah! sizin görmediğiniz ordularla Habibini desteklediği sallallahu aleyhi ve sellem. Kuşlar Allah'ın ordusu, örümcek Allah'ın ordusu, sinekler Allah'ın ordusu, rüzgarlar Allah'ın ordusu. Ne kadar orduları var? Ve ma ya'lemu cünûde rabbike illah. Rabbinin ordularını ancak o bilir. Su Allah'ın ordusu. Allah! Rüzgar Allah'ın ordusu. Bir suyla bütün kafirlere ilak edebilir. Bir rüzgarla bütün kafirlere ilak edebilir. Sivrisineklerle bütün kâfirleri ilak edebilir. Bir sivrisineğe bir mikrop koysa, kuş kribi muş kribi de sizin içinde sinek kribi çıkarsa şaşırmak. Bir sivrisinek bir bulaştırsa, dünyadaki bütün kafirleri o sivrisinek ölümüne sever. E sen biz bu Allah'tan bahsediyoruz, sen biz Amerika'dan bahsediyorsun kardeşim ya. Ya ne kadar aciz adamsın, ne zayıf adamsın ya.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 Medine-i de ne büyük bir güç bulundu. İslam devleti kuruldu. Kisralar, Kayserler, o zaman Amerikaları, Rusyaları hep düştü. Evet. Bir kişi, bir kişi bak. Allah onu desteklerse o ne olur? Dünya hakim olur. Onun için Allah aziz Allah güçlüdür. Allah galiptir. Hiç yenilmeyen tek galiptir. Hakim, hikmet sahibidir. Her şey yerindedir.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 Eğer dünyalık bir menfaata çağırsaydın, şimdi deseydin ki, gel Çin'de şöyle bir iş var, şöyle bir pazar var, şu kadar mal alacağız, şu kadar kârla satacağız, zengin olacağız diye Çin'e bile gelir. Ve seferen kası den, orta yollu bir yolculuk olsa, ettebe'ûk, hemen senin peşine düşerler. Nerede mal var, menfaat var, nerede et var, yağlı kemik var? He? Hoca Hocaya da uyarlar, hacıya da uyarlar.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 Haramları terk edene ne denir? Hacir denir. Namahrem'e bakmayan, hacir. Zina yapmayan, muhacir. İçki içmeyen, muhacir. Gıybet etmeyen, muhacir. Dedikodu yapmayan, canın istiyor, gıybet ağzına geliyor. Ballandıra ballandıra şeytan diyor, konuş konuş konuş konuş. "İsten konuşmuyorum." dese muhacir. Ya. Emirleri tutan, yasakları bırakan, bu zamanda bu kadar haramlar var. Bunlardan kaçan muhacir. Esas hicret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 Muhacirin tarifi nedir? Yasakları terk edenlerdir. Şimdi zaman ahir zamandır. Şimdi dedik Mekkebetinden sonra hicretin farziyeti kalkmıştır. Ama ne dedik? Bazı konularda devam etmektedir dedik. Bunun gibi ''İbadetün fil heraci'' ''Ki buyurdu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetim ahir zamanda karışacak. Önümüzdeki salı birkaç sohbet, önümüzdeki birkaç sohbet bu anlatılacak. Böyle hadis-i var, Hz. Selman'dan ibadet ediyorlar, sayfalar dolusu. Bu hadisleri bir dinleyeceksiniz, aklınız gidecek. Resulullah anlatıyordu, Hz. Selman şaşırıyordu. Bu da mı olacak ya Resulullah, bu da ne olacak, bu da mı olacak dediklerinin hepsi şu anda olmuştur. Karışık zamanda, kargaşa zamanda ümmetin bozulacak diyor. Hep anlattık ama özel birkaç hadis var. Kargaşa zamanında ibadet yapmak, Allah'a kulluk yapmak, emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. Ne gibidir? Ki hicratin ileyye ben Medine eminevere de sağ iken bana hicret etmek gibidir. Onun için bu zamanda da Allah yolunda dini yaşasak, ibadet yapsak, Resulullah'a hicret etmiş gibi olacağız inşallah. Rasulullah muhacirleri gibi yazılacağız inşallah. İmam Rabbani yazar bu hadis-i şerifi çok çünkü zaman fitne fesat zamandır. İslam'ın garip zamandır. Bir sünnete uyan yüz şehit sevabı aldığı zaman, kitapla sünnetle yaşayan elli sıttık ecri aldığı zamandayız. Direnelim, sabredelim, taviz vermeyelim, gevşemeyelim inşallah. Böyle bir cemaat olalım ki bereketimizle insanların da başından belalar kalksın inşallah. Bizim yüzümüzden millete bela yağacağına, bizim yüzümüzden azaplar kalkacak cemaatlara ilhak olalım inşallah.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 Oruç riyazetinin 71. sayfasından itibaren Muharrem oruçları anlatılıyor. Efendim Resulullah buyuruyor. Ramazandan sonra bir ay seçeceksen oruç tutmak için Tasumül Muharram, Muharrem ayını oruç tutasın. Çünkü teyit namazı farz namazdan sonra gelir. Muharrem orucu Ramazandan sonra. Gelir. Ramazandan sonra en üstün oruç Eftalus Siyam Muharrem. Allah'ın Muharrem ayıdır. Çok kıymetli aydır. Tüm peygamberlerin kurtuluş ayıdır. Bizim de kurtuluşumuza vesile olacaktır inşallah. Aşure gününü bekliyoruz. Kurtuluş gününü bekliyoruz inşallah. Evet. Şimdi senebaşı duası buradan yapılacak. Sene sonu duası. Önce bu okunacak. senebaşı duası okunacak. Sene sonu duası okunduğu zaman geçen sene fezlekesi hesabı kapatılacak inşallah. Geçen sene hesabı kapatıldığı zaman şeytan ne diyecek? Ha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 başı duasını yaparak bir de sene sonu duası yapılacak sene sonunda da şeytan inşallah yüzünü topraklar saçarak melun olarak gidecek ve ağlaya ağlaya bizden uzaklaşacak ben bunlardan bir sene yaptırdığımdan bir hayır göremedim diyecek inşallah şimdi sene sonu duasını okuyoruz inşallah siz de benimle beraber tekrar edersiniz evvela üç kere geçen seneye bir istifar yapalım Cemiyet hatalarımızdan estağfurullah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 Biz bir daha yapmamaya da karar verdik. Söz veriyoruz ya Rabbi. Cemil hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, el azim el nezina ilahe illahu, el hayyel kayyume ve etubu ileh. Ya Rabbi cemil hatalarımızdan. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, el azim el nezina ilahe illahu, el hayyel kayyume ve etubu ileh. Şimdi bu duayı okuyoruz. Kelime kelime okuyoruz. Siz de peşimizden tekrar etmeniz kolay olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme, Allahümme. ma amiltuhu amiltu. fi hadihis seneti nimma ne heyteni anhu. anhu velem terdahu, velem terdahu. Velem terdahu. ve nesituhu velem tensehu ve halumte aleyye ba'de على عكوبتي, على عكوبتي ودعوتني عكوبتي إلى التوبة منه, منه بعد جرائتي على معصيتك اللهم, اللهم فإني فإن أستغفرك منه فغفر لي وما عملت فيه, فيه من عمل يار الله، ووعدتني عليه الثواب، فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال أن تقبله مني فلا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله Alâ Seyyidina Muhammedin alâ seyyidina. Ve alâ alihi. Alâ alihi Ve sahbihi Ve, selleme. Ve selleme. Amin. Amin Şimdi Yeni yıl duamızı Üç kere tekrar ediyoruz Bismillahirrahmanirrahim Allahumma, Ente. Ente El ebediyyu El, El Kadim وهذه سنة جديدة أسألك فيها العثمت من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني İleyke ya kerim, Allahumne entel, entel ebediyu, el qadimu, el -qadimu. ve hadi sene yeni. Səluk el gusmte, men el, el şeytan ve abliyahi ve al ayna, ala nefsi. El emare bi'sh-shu'i vel istiğale bi ma yuqarribuni ileyke ya kerim Allahumma ente'l ebediyül kadim fe hadi senetun cedide es'elu fiha'l usmete min eş-şeytani ve evliyaihi vel avne Alâ adîn nefsilem mârati bisyûhî vel iştigâle bimâ yukarribuni ileyke ya kerîm ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin ve alâ ve sahbihi ve selleme Amin. Yamrin. أعوذ بالله من الشيطان في ثم قُتِلوا وما تُلَيَّرُزُّ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ خالق يرضونه فإن الله İn Allah aziz, aziz. Zalik bi an ve yulij ve yulij nahar an. Allah tümüne bıçak. Zalikebi Allah ve al إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السماء İnna Allah al-Quwwin ve ma ve لم تَرَ أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري والفلك تَجْرِي في البحر بِأَمْرِهِ ۖ وَلِيُظْهِرَ عَلَى الْأَرْضِ شَيْئًا ۚ وَيَهْدِيَهُ ۖ وَإِذَا İnna Allāh bi-nāsi l-ra'zur-rāḥīm. Cenab Amin. Subhan Rabbil-ʿalīm, al-ʿalīb al-hamdu lillāh Rabbil-ʿalameen. Salātu sallāhu li-sayyid al-mursīl. Hamdunu lillāh, yusāhibi ajmaʿin. Allāhumma ما فينا نتقبل من ان كنت السميع العليم وما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما اهل الله مجنا شيخنا خير الجزاء خصوصا شيخنا روح وروحنا هادينا اللهم ناجلكم خير ما لكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بكم شر مستعادهكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ناجلكم من الخير كله عاجل وااجل ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بكم من الشر كله عاجلي وااجل ما علمنا منه وما لم اللهم ما قضيت لنا قضافه جلاك بالدوره شده ربنا اتنا من لدنك رحمه وهي لنا من امرنا رشدا نورنا Allah فينا انك على كل شيء قدير ربنا Allahümme ya Rabbi ya Rahman Rahimîn ya Arhamer Râhimîn ya Arhamer Râhimîn ya Hayyu ya Kayyûm ya Hayyu ya Kayyûm ya Hayyu ya Kayyûm ya Bedi'us Semâvâti vel Ardiyâ zel Celâl vel İkrâm ya Zel Celâl vel İkrâm ya Zel Celâl vel İkrâm Ya Rabbi İmam-ı Azam Ebû Hanife radıyallahu anh o bizim imamımızdır ya Rabbi o senin dostundur ya Rabbi o bizim müstehidimizdir ya Rabbi O buyurdu ki bu 8 ayette İsme Azam en büyük isim gizlenmiştir Allah'ım biz en büyük ismin hakkı için senden istiyoruz. Olurdu ki bu ayetlerden sonra kim dua ederse elbette kabul edilecekler. Bizim i̇mam Azam Efendimizin hürmetine Ya Rabbi. Ondan bize gelen bu rivayetle amel ettik Ya Rabbi. Şimdi bu ayetleri okuduk sana. Sana yalvarıyoruz. Bu ayetlerin hürmetine Ya Rabbi. Ya Rabbi Esma-ı Hüsna'nın hürmetine Ya Rabbi. Sıfat-ı hürmetine Ya Rabbi i̇sm Azam'ın hürmetine Ya Rabbi Sen Fazıl Kerem'le bu mübarek gecede Ya Rabbi bu cemaatte bulunanların ve bütün ehl-i sünnet ve cevap Müslüman kardeşlerimizin yeni yılını müteyemmeme mübarek eyle. Hayır. Bütün hayır kapılarını bu yılda bize aç Ya Rabbi. Hayır. Bütün şer kapılarını bize kapat Ya Rabbi. Hayır. Gökten yerden gelecek afetlerden bizi muhafaza eyle. Hayır. Ya Rabbi bir zelzele bekleniyor. Çok da rüyalar görülmeye başlandı. Ya Rabbi sen fazla keremine Ya Rabbi. Sen bunu bizden uzak eyle. Hayır. Bu İstanbul'umuzdan ve şair İslam vatanlarından uzak eyle. Ve sizleri Rabbime emanet ediyorum. Elam aleykum ve rahmetlah bırakar İçi